Allahü Teala, Kitabı Al-Aziz, Allah, beltenler nefsu muakadmet, ligadım etsak Allah. sallallahu aleyhi ve sallam. Ressulükmetin Allah Kur'an kelimini cibrileyimin namusu, Ekber vassasıyla. Resul-i Ekrem'e 23 senede inzal etmiştir. Ayet ayet. Bazıları da bila, bila vasıta. Kalb-i Muhammediyete nazil olmuştur. Suri-i Bakara'nın sonu gibi, amen resuli gibi, amen-i Resulü'nün nüzulünde Selam yoktur. Allahü Teala bizzatı Resul-i Ekrem'ine onu vahetmiştir. <gülüyor> Fakat ayat-ı beyinat üçtür. Birisi ayatı ı Afakiye". <gülüyor> Kur'an nazil olmayan, peygamber gitmeyen memleketler, onlara ayat afakiye vardır. Bize de lazım ama böyle anlatmak mecburiyeti hasıl oldu. Yani afaki ayetler, körüye art altımıza nasıl döşendi? Sema bila anladın, yani direksiz olarak üzerimize nasıl bulundu, Yıldızlar, aylar, güneşler, hiçbir yerde bir bağlantısı olmadığı halde muallakta durmakta. Milyonlar seneden beri, tayinatın varlığını i̇bn Arabi Hazretleri, Muhittin i Arabi yani, 2 milyar 319 milyon 29 bin sene olarak söylüyor. Halbuki siyerlere bakarsak, elimizdeki siyerlere 10 bin sene göstermektedir. Adem'den evvel de mahlukat ilahiye var. Adem, Halifetullah. Ondan böyle de var, kavm var, kavm ben var böyle bir takım kavimler var. Onlar da büyük hanımlarla yaşamışlar. Bilyonlar esinle yaşamışlar. Son olarak Adem Aleyhisselam gelmiş, bu şekliyle gelmiş. Maymundan olma değil. Belki maymun insandan olma. İnsan maymundan değil, maymun belki insandan olma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Beni İsrail'den bir kavim, Allah'a asi oldu. Allah onlara kün-ü hasiyim buyurdu. Maymun olun dedim, onlar maymun oldular. <gülüyor> Allah ne dilerse öyle yapar. <gülüyor> Allah ateşi su yapar, suyu ateş yapar, kumu un yapar, unu kum yapar, insana hayvan, hayvanı insan yapar, hepsine Kadir Kayyım'dur. Hatta yine bir şey diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ın ruhanetiyle Mekke'de konuştum diyor i̇bn Arabi Hazretleri, ben gönderilen son Adem'im dedi diyor. Öyle söylüyor, o kadar söyleyeceğim, üzere şer vermeyeceğim. Adem Aleyhisselam şekli Muhammediyet'te yaratıldı. Hakaiq-i bilmeyen bir kimsenin imanı zayıftır. Çünkü bizim hilkatımızın sebebini Allah kitab-ı keriminde Biz görünen kuvvetleri ve görünmeyen kuvvetleri, insanları ve cinnileri beni bilip beni tevhid etmeleri şu hak diyor. Bu ibadet kelimesini müfessir-i kiram hazaratı irfan ile ilim ile ve tevhid ile tefsir buyurmuşlardır, tefsir kiram hazaratı. Bunu bilmeyince ibadet sahi olmaz bir defa böyle emirde. Hakkı bilmeyen, hakkı bulmayan, hakta olmayan bir kimsenin imanı şey olur, sürük olur onun. İmanın nurunu ziyade olması nereye baksan hakkı görmelisin, hakkın kudretini sezmelisin, bilmelisin. Güneş, milyonlarca seneden beri nasıl çıktı, sema yükseldi? Her gün doğuyu gurur ediyor. Dünyamız dönüyor. Mevsimleri, yıldızlar, hepsi de her, her dönüşünde Allah'a tesbih etmekteler. Çünkü semada ve ne varsa Allah'a secde etmeyen, Allah'a tesbih etmeyen yoktur. E kafir de mi? Evet. Kafirin de vücudu Allah'a tesbih eder. Ama o bilmez. Vücudunun Allah'a tesbih ettiğini bilmez. Çünkü ne ı Allah diyor ki hiçbir şey yoktur ki, Beni tesbih etmesin. Ama şunu anlayamaktınız diyor Cenab-ı Hak Celle ve Bir ayet ı afakîye. Sana da lazım. Biz ayet denildiği vakıta mücedred Kur'an-ı Kerim'in ayet ı, Kerim -ı biliyoruz. Hepsi ayet. Sen de ayetsin. Hem de ayetlerin en büyüğüsün. Kainatın mislisin. Kainat zahirde büyük, batında senden küçüktür. Sen zahirde kainattan küçük görünürsün, batımdaki kainattan büyüksün. Arç desen de, sende, desen de, siret sende, Münteha sende, de, sende, desen de, Kudüs desen de, Kudane de. İkincisi, ayet ı Enfisiyye, vücuduna işte Bak onu anlattım sana. Işte. Allah zaten Kur'an'da söylüyor iki orada bir mane var. İkra kitap et. Kıyamet gününde herkes, herkes kabrinden kalkar. Bir kabirden yüz bin kişi zahir olur. Bunun misali var sende, haberin yok mu? Senin vücudun bir kabirdir. Belinde de milyonlarca, beşer vardır. Onu da misalini Allah Remz olay gösteriyor. İşte kabirde yüz bin kişi kalkar ve kıyamet günde huzurlu mahşere varır. Herkesin yaptığı amali sırtındadır. Amali yüklenir. İster çirkin, ister güzel. Ameller mutlaka insanın yüküdür. Aşk ise binedir. Aşka binersen ameller sana ağır gelmek beyazlar sırtında. İster âmâli salihat olsun, ister âmâli kabîha olsun. Bir yük durur. Aşk ise bir binektir. Ona binersen, onların ağırlığını duymazsın. Huzurullah varırsın. allah Teala senin ve benim ağzımı mühürler. Ellerimizi konuşturur. Estaizu billah. El yevme nehtimu alâ efvâhim ve tükellimina eyzihim ve teşhedü erhüluhum bimâ kânu yeksibûn. Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. Ayakları şahitleriz yaptığınızdan diyor Cenab-ı Hak. Kudretini gösteriyor. Bu olur mu? Tabi olur. Zamanımızdaki Hakk'ın yarattığı mahlukat bile bu işi görüyor. El söylüyor, ayak söylüyor, elizine bakıyorlar, ayak izine falan buluyorlar yani istediklerini. Kullar. O kulların hâleki niye kabir değil ki? Bir gün seni aç bıraktı? Nefesini bir dakika kesse mah olursun, perişan olursun. Bir nefeste Hakk'a gide de başkürtmen lazım gelirken birini veriyorsun, birini veremiyorsun. Verenlerimiz bu da. Ya vermeyenler? Allah der ki ikra kitabı, kitabını oku der. Herkesin kitabı boynundadır. Bu mahşerde böyle olacaktır. Bir de bunun bu alemde kitabını okumak vardır. Her kim kim utu kable ente mutu çırna, oldu, ölmeden evvel öldü, kitabını burada okur. Orada gene kitabını okuyacak ama yani o hak ve gerçektir, doğrudur, muhakkak olacaktır. Müminin inkarı, inkarı ona fayda vermez. Müminin ikarı da hakka bir faydası yoktur. Herkesin yaptığı kendine ayettir. Yani sen kıyamet günü olur mu? Cehennem var mı dediysen, yani senin hiç inkârın. O şeyin olmasını ikaz ettiremez. O olacaktır, olacak. Oradaki tabukun olacak. Hem de nasıl okunacak? Hadi bir mucizesini verlem Resul Ekrem mucize vermiş. Gelirse kapılmayalım. olmayalım. Allah'ını dersek Allah öyle tecelli eder. Allah'a hüsnü Allah'a hüsnü zanet. Allah'a sev yani. Allah. Zaten Cenab-ı Hakk'ı sevmen için de eğer Hak seni sevecekse senin kalbine bir iştiyak, bir aşk koyar. Bir nur zahir olur senin kalbinde. Muhabbet nuru Allah'a karşı. O olmazsa olmaz. Göremezsin. Baksan da göremezsin. İşi sen de duyamazsın, anlayamazsın. Yapsan da ihlas yapamazsın. İlla Allah'la olacaksın. Çünkü hak gözü hakkı görür. Hak kulak, hakkı dinler. Hak az, hakkı zikreder. Görmüyor musun? Fezkirûniyezkü hüküm diyor. Kim ederse Allah'ı, Allah da onu zikrediyor. Karşıfı zikrediyor var ya. Zakir-i bir oluyor. Diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve kalbinde eğer biraz ittika ve muhabbet ateşi varsa Herhalde Hakk'ın cemaline iştiyak duymuşsundur. Yahu celalinden korkmuşsundur. Gözünden yaş dökmüşsündür. Müjde vereceğim bir de onu söylüyorum. 99 defter karayla dolmuş. Bir tanesinde hak korkusuyla dökülen bir gözyaşı var, bir katre gözyaşı. Yahut Allah aşkıyla, Muhammed aşkıyla. Allah. Yaş dökürsün. İşte o yaş o 99 defri havaya kaldırır. Mizanın ağır gelir yani. Hazreti Davud'a Allah mizanı göstermiş Davud Aleyhisselam. Demiş ya Rabbim bu bu mizanın tefesi neyle dolar ya Rabbim? Hak تعالى buyurdu. iyi dinle. Dedi ki ya Davud bir kimse aşk ile bir kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, la ilahe Allah derse yiyip çünkü la ilahe arkası Muhammed Sullahtır. Kim ki la ilahe illallah dedi Muhammed Resulullah demezse mefkut kalır tevhid. Mizanın hayır gözünü bu kelime doldurur diyor. Yedi kat semavatı da orada koysan mizanın bir kefesine bir gün elle tevhidi aşk ile ihlas ile söylenen la ilahe illallahı Sağ kifesi, benim mizanın ağır muhakkaktır. Ama bir kere söylemeli ama. Yani 80 sene namaz kılıyorsun, bir namazın kabul ola. Kâti gelir, laf kalsın. 80 sene Allah dedi, Allah. bir tanesi kabul olsa Kâti gelir o bir tanesi. O bir taneyi bulmak için bin taneyi söylüyoruz zaten. O bir vakti ebrekedir, mübarek bir vakittir. Aşk ile maşkun kavuşmasıdır. Onu sen secdede ara. Ne vakit ki o dağlardan büyük burnunu yere sürtersen, hiçliğini hatırlarsan, bir katremiden geldiğini, aczını bilirsen Allah'ın kodidini tasdik edersin. Veyahut da senin malik olduğunu hazineye vakıf olursan, sen bir hazineye maliksin hepimiz, hepimiz. O malik, o hazineye malik olduğunu bilirsen o vakit uyanırsın uykudan. Çünkü bütün insanlar uykudadır, öldüğü vakitte uyanırlar. Kimisi dünya serhoşlu, üç saat beş saat sonra ayılır. He? Kimisi de gaflet serhoşludur, kafası teneşere vurduğu vakit ayılır. Bir de bakar ki eline her şey çıkmış, hiçbir yolun değil üstüne yersin. Vücudu dahi onun değilmiş, bineği bile. Mallarını, düşmanları, sevmedikleri alır, taksim ederler. Ruhunu meleki mevt alır, semaya uluş ettirir. Kabul ederlerse, ne ala etmezlerse, feliki kameraya hapsederler derzaha yani efendiler hikaye diye dinlemeyin başımıza gelecek bunlar pek yakın bir zamanda haram helal demeden büyüttüğü vücudunda kurtlar iyi verir onlara rızık olur aşk ile Allah de ikincisi ikra kitabe, kitabını okudu dedi allah Teala orada bu okulacaktır olacaktır bu böyledir belki tarifimiz yanlış olabilir bizce meşhurdur ama böyle olacaktır Ha, o kitabı burada oku. Sen de bir ayatü beyinatsın ki, bütün mevcuda sende mevcuttur. Sema ve sığmayan Allah senin kalbine tecelli etmiştir. Allah. Haberim var mı ondan? Ettiği halde 70 bin perde var, onu yırtamıyorsun bir türlü. Bir tere yusladan ayrı olamıyorsun. Onun için namazdan zevk almıyorsun. Allah demekten zevk duymuyorsun. Secdeden hoşlanmıyorsun. Hak yola gitmekten kaçınıyorsun. O bir yırtılsa, o vakit koşara gideceksin. Koşa koşa. Aman beni tutmayın diyeceksin. Çünkü maleme daima söyleriz sizlere. Giden meyit, yani ölenler giderken kabristana iki türlü seslenirler. Bir kısmı der ki, Yani Arapça manası beni nereye götürüyorsunuz? Aman götürmeyin beni, yapmayın Allah aşkına. Diğer bir tanesi, Kadimuni, kadimuni, beni takdim edin, hemen yerime götürün. Yollarda beni oyalamayın der. İşte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ikram-ül meyyit düfine buyurduğu, meyyite ikram düfine pektir buyurdu, bu, bu meyyittir o. Dünyanın son menzili kabir, ilk menzili gene kabirdir ahiretin. Oraya doğru kadimuni, takdim et, bit, yetiş yerine. Bunlar amalı ı nereden geldiklerini anlamışlar. Nereden geldik? Memleketimiz neresi, nereden geldik? Soruyorum. İnna lillahi Biz haktan geldik. Memleket-i Rabbaniye'den geldik. Rabbani memleketten. Nereye gidiyoruz? Memleket-i Rabbaniye'ye. Önümüzde bir önder gelmiş. Nurların en büyüğü. Allah'ın Sevinisi Muhammed Mustafa. Allah! Allah! Gösteriyor sana, geldiğin yere götürüyor seni. Geldiğin yere, ikram ettiğin Rabbaniye, tabi olmuyorsun. Nefsini tabi olsun, helakı gidiyorsun. Oku vücut kitabını. Gözün nasıl halk olunmuş? Gözün bebeği bir nokta kadar bir su parçası, iğnenin ucu kadar. Semavat ve art içine giriyor. Semavadı ve artı içine görüyorsun. Oku, oku kitabını, bak. Nereye var içerisinde vücudunda? Nasıl halk olunmuş? Ellerin, kolların, ayakların nasıl mütenasip halk olunmuş? Gözlerin, burnun, dudağın dişlerin zahire geldik, bırak batın gelişi içerisinde onun içine çıkamayız batın meselesinde birisi doktor olup da hakkı inkar etse ona şaşarım ben, gülünür adama birisi doktor olsa hakkı inkar etse o adama gülünür, gülünür, gülmek lazım bir adam doktor olsa peygamber görmese, kitap görmese, insanın vücudunu görse Allah'a inanması lazımdır ondan yüce kitap olmaz Kur'an'ın canlı kısıdır çünkü üçüncü, el fazla Kur'an'ı Hayat-ı El-Faziyye'dir, yani Kur'an-ı Mübin, elimizdeki ulan kitap. hiç ne eksi var ne fazlası, Allah'tan nasıl geldiği öyle muhafaza olmuş ve öyle olunacak. Suresinin en küçük misli getirilememiş ve getiremeyecektir de, kıyamet gününe kadar, çoğu arasmışlar. O saltanat ilahiye, yürüyecek o, önüne hiç kimse geçemez. O nuru söndürmek için çok kimse üflemiş o nuru, üfürmüş ama Söndürememiş, parlatmış. Söndürmek için üfürdüğü müddetçe onur parlıyor, sönmüyor. Sönmeyecek. Sönmeyecek. Daha kıyamet gününe kadar. Çünkü Allah galiptir, biz malumuz. Onun dediği ve dilediği olacaktır. Yahut hakla beraber ol. Hakla beraber ol. ayrı olma, ayrı olma, şişikte düşme. Şişikte kalma. Tevhide gel tevhide. İman zevkini duymak istiyorsan tevhide gel, tevhide. Yaban yerlere bakma, canın otlara yakma. Her gördüğüne akma, tevhide gel, tevhide. Tevhide koş. Ağzında Allah'ın ismi, o güzel isimleri, kalbinde de O'nun onun sevgisi, O'nun zevki bulsun, O'nun lezzeti bulsun kalbinde. O vakit dünyanın ahledin zevkini alacaksın. Zahirde odur, bâtında odur, evvelde odur, âhırda odur. Bizim Rabbimiz, Allah'ımız. Biz onun kuluyuz. Bu şeref bize kafi. Allah'a kul olmayan nefsinin kulu kölesi olur. Şeytanın kulu kölesi olur. Biz Hakk'ın kuluyuz. Bu şeref bize kafidir. Vallahi yed-i lâdârüsselam ve ekmemin şairası Size Özür dilerim. Çok rahatsızım. Pesinizi mahrum etmeyeyim diye geldim. Hastayım yani. Rahatsızlık içimden biliyorsunuz kısını kestik. Yeter inşallah bu kadar çok konuşmak değil bu kadarına. Yani Allah tesirini halk etsin. Hakkı bir şeyimiz şu, o kalplerimizin fuadına, zatının sevgisini, Habibi'nin sevgisini, ehli beytinin, eshabının, evliyasının, ariflerin muhabbetini kalbine teyzil etsin. Kalbimize onunla etsin ki saadet necat bundadır. Allah'u yediyade aleyhisselam.